Yasak denizlere açılmaya, vahşi kıyılara çıkmaya can atarım. İyi şeylerin ne olduğunu bilirim ama kötü şeyleri de çabucak kavrarım ve hemen alışıveririm onlara. Bırakırlarsa elbette çünkü insanın çevresindeki tüm komşularla dostluk etmesi iyi bir şeydir. İşte tüm bunlar yüzünden balina avı seferi işime geldi. Harikalar dünyasının bent kapakları açılıverdi ve çılgın hayallerimin sularıyla sıra sıra balinalar sonsuz bir alay halinde içimin ta derinliklerine aktı. Bunların tam ortasında karlı bir tepe gibi yükselen kocaman bembeyaz bir hayalet vardı. Eski çantama bir iki gömlek tıktım. Çantamı kolumu aldığım gibi horn burnuna Pasifik okyanusuna doğru yola çıktım. Koca Manhattan'ların güzelim kentini bırakıp kazasız belasız New Bedford'a geldim. Aralık ayının bir cumartesi gecesiydi. Nantuket postasını yapan küçük geminin gittiğini ve pazartesiden önce başka gemi olmadığını öğrenince çok canım sıkıldı. Balina seferinin dertlerini belalarını göze alan delikanlıların çoğu New Bedford'dan işe başlarlar. Bense, hemen söyleyeyim, hiç de o niyette değildim. Ben balina gemisine Nantucket'te binmeyi kafama koymuştum. Başka yerden değil. Neden derseniz, bu eski adanın adında, sanında, beni içten içe saran bir coşkunluk, bir taşkınlık vardı. Üstelik son yıllarda yeni Bedford balina avının tekelini yavaş yavaş eline geçirmiş, zavallı koca Nantucket artık geride kalmıştı bu işte. Ama Asıl Beşikken'e de nantuk etti. Sular Kartaca için neyse, balina avı içinde Nantuket oydu. İlk vurulan Amerikan balinası orada karaya çıkarılmıştı. İlk balina avcıları, kızıl deriller, deniz canavarı avına gitmek için uzun sivri sandallarına Nantuket'ten değil de nereden binmişlerdi? Nantuket'ten değil de nereden denize açılmıştı iri çakıl taşlarıyla yüklü ilk gözüpek şalupa? masallardan öğrendiğimize göre kızıl deriller bu çakıl taşlarını atıp aradaki mesafeyi ölçer civadra'dan fırlatacakları zıpkının balinalara yetişip yetişmeyeceğini anlarlarmış. gel gelelim new bedford'tan çıkış limanına gitmezden önce bir günle iki geceyi nasıl geçireceğim nerede yiyip nerede yatacağım sorunu vardı o gece pek tekin değildi daha doğrusu zifiri karanlık kasvetli Kötü bir geceydi. Buralarda tek tanıdığım adam yoktu. Ceplerimin dibini korkuyla iskandil etmiş, bula bula birkaç gümüş para bulmuştum. Sırtımda çantam, kasvetli bir sokağın ortasında durup, kuzey mi daha karanlık, güney mi daha karanlık diye bakınırken, dedim ki kendi kendime, ''İsmail, dostum nereye gidersen git, bu geceyi geçirmek için aklın seni nereye götürürse götürsün, kaç para diye sormayı unutma, titizlik falan da etme.'' Duraksaya duraksaya sokaklarda dolaştım ve çapraz zıpkınlar tabelası önünde durdum. Ama burası fazla pahalı, fazla civcivli bir yer geldi bana. Biraz daha ileride kılıç balığı hanının kıpkızıl pencerelerinden öyle bol, öyle sıcak ışıklar geliyordu ki önüne yığılı karları, buzları neredeyse eritmiş gibiydi. Başka her yerde on parmak buz vardı, kas katı bir asfalt gibi. Ayakkabılarım da öyle perişandı ki ayağım keskin buzlara takıldıkça canım yanıyordu. Biraz durup yola taşan bol ışıkları seyrettikten, içeriden gelen bardak şıngırtılarını dinledikten sonra burası da fazla pahalı, fazla civcivli diye düşündüm. Sonunda hadi düş yola İsmail, sana söylüyorum düş yola, uzaklaş bu kapıdan, delik pabuçların yakışmıyor buraya dedim, yoluma devam ettim. Şimdi artık ayaklarım beni denize inen sokaklara götürüyordu. En rahat değilse de en ucuz hanlar orada olacaktı. Ne berbat sokaklardı bunlar. Sağda solda ev değil, kara kara yığınlar vardı sanki. Yer yerde bir mezarın içinde gezinen ışıklara benzeyen mumlar. Haftanın son günü, gecenin bu saatinde kentin bu mahallesi neredeyse ıssızdı. Ama çok geçmeden bulanık dumanlı ışıklar sızdıran basık ve geniş bir binanın önüne vardım. Kapısı sanki kollarını açıyordu bana. Halka özgü yerlerin bakımsız hali vardı burada. Ayağımı içeriye atar atmaz eşikteki kül tenekesine çarpıp yere yuvarlandım. Tozdan dumandan boğulacaktım neredeyse. Bu da ne dedim. Gamora harabelerinin küllerimi mi yoksa? Çapraz zıpkınlardan, kılıç balığından sonra bunun adı da tuzak hanı olsa gerek. Her neyse ayağa kalktım, içeriden gelen gür bir sese doğru ilerleyip ikinci bir kapıyı açtım. Cehennemde lanetliler kurultayı toplanmıştı sanki. Yüzlerce kara surat bana çevrildi. Arkalarında kıyamet gününün kara bir meleği, bir kürsünün üstüne açılmış kitabı yumrukluyordu. Bir zenci kilisesiydi burası vaiz cehennemdeki karanlıkları, ağlaşıp bağırışmaları, dövünmeleri anlatıyordu. Vay vay İsmail diye mırıldandım gerileyerek. Tuzak ana amma da berbat karşılıyor insanı. Biraz daha ilerleyip, doklara yakın bir yerde, sönük bir ışığın önünde durdum. Kasvetli bir gıcırtı duydum tepemde. Başımı kaldırınca kapının üstünde sallanan bir tabela gördüm. Belli belirsiz bir resim vardı bu tabelada. Dümdüz fışkırıp serpilen bir su, altında da şu yazılıydı, fışkırtı hanı, sahibi Peter Koffin, yani Peter Tabut. Tabut, fışkırtı, oldukça uğursuz bir alamet bu, ama tabut soyadı Nantuket'te de yaygındır derler. Bu Peter de buraya Nantuket'ten gelmiş olsa gerek. Işık böylesine sönük, yer böylesine ısız, kırık dökük küçük ev, yanık bir mahallenin yıkıntılarından buraya getirilmişe benzediğine, sallanan tabela fakir fakir gıcırdadığına göre, odanın ucuzu da, nohut kahvesinin en alası da burada olmalı dedim kendi kendime. Acayip bir yerdi burası. Bu harap evin bir yanı, üçgen biçiminde ileri fırlamış, bir yanı da kötülüm gibi hazin hazin sarkıyor ıssız, kasvetli bir köşe başındaydı. Evrakilo denen fırtına rüzgarına karşıydı ve bu rüzgar Pavlus'un gemisini batırdığı zaman bile böylesine ulumamıştır. Gerçi evinde rahat rahat oturup yatağına girmeden önce ocağın karşısında ayaklarını ısıtan bir adam için Evrakilo rüzgarı tatlı bir meltem gibidir. Kitabının tek nüshası bir bende kalmış eski bir yazar der ki, Evrakülo denilen fırtına rüzgarı yerine göre çok değişken bir nitelik taşır. Soğuğu geçirmeyen bir pencere camının arkasından bakınca başka, tek camcısı ölüm olan soğuğa açık bir pencereden bakınca başkadır. Bu parça aklıma gelince, Aferin sana eski püskü kitap, iyi mantık yürütüyorsun diye düşündüm. Bu pencereler benim gözlerim. Evde şu bedenim. Ne yazık ki deliğini deşiğini kapamamışlar. Şurasına burasına bez parçalarını tıkamamışlar. Ama iş işten geçmiş, düzeltilemez artık. Dünya yapılmış bitmiş. Gök kubbesi kurulmuş. Arta kalan taşı tahtası milyonlarca yıl önce süpürülüp atılmış. Ah zavallı insanoğlu. İşte kaldırımı başına yastık eder, dişleri birbirine vurur, sırtındaki paçavralar içinde tir tir titrer. Kulaklarına bezle tıkasa, ağzına bir mısır koçanı da soksa, Evrakilo fırtınasından gene de o koruyamaz kendini. Kızıl ipek kırkalar içinde yaşlı zengin sonradan daha kızıllarını da giydi, püf Evrakilo da neymiş diyor. Ne güzel ayazlı bir gece, oryon yıldızı pırıl pırıl, aydınlık bir kuzey gecesi. Doğuda bitmeyen yazlar olurmuş, varsın olsun ben kendi yazımı, kendi kömürümle kendim yaparım.'' Evet ama yoksul insanoğlu ne yapsın? Morarmış ellerini kutup yıldızlarına tutup ısıtabilir mi? Burada olacağına Samatra'da olsa daha iyi değil mi? Ekvator çizgisinin üzerine boylu boyunca uzansa daha keyifli olmaz mı? Siz ne söylüyorsunuz? Bu soğuğu çekmektense cehennemin dibinde ısınmaya can atar vallahi. Gel gelelim yoksul insanoğlu zenginin kapısı önünde kaldırıma düşmüş işte. Bu da bir buzdağının sıcak Maluku adalarından birine yanaşması kadar aklın alamayacağı bir şeydir. Zengin bir çar gibi donmuş insan ahlarından yapılmış bir sarayda oturmaktadır. Bir Yeşilay kurumunun başkanı olduğu için yetimlerin ılık gözyaşlarından başka içki kullanamaz. Ama yeter artık bu kadar ağlama sızlanma. Balina seferine çıkıyoruz yakında daha neler neler olacak donmuş ayaklarımızın üstündeki buzları silkip dökelim ve bu fışkırtı hanının ne biçim bir yer olduğunu görelim. Bu kamburu çıkmış yapının kapısından girince geniş, basık, dağınık bir holde bulursunuz kendinizi. Duvarları bir gemi mezarlığından gelme tahtalarla kaplı gibidir. Bir yanda kocaman yağlı boya bir resim asılıdır. Öylesine dumanlanmış, bozulmuştur ki Şuradan buradan gelen ışıklar altında ne olduğunu anlamak için uzun incelemelere girişmek, ikide birde gidip bakmak, han arkadaşlarınızı sorguya çekmek zorunda kalırsınız. Bir sürü gölge öylesine birbirine karışık ki ilk bakışta yeni İngiltere'nin cadıları zamanında iddialı genç bir ressam, bir büyücü dünyasını anlatmak istemişlersiniz. Uzun uzun seyrettikten, düşünüp taşındıktan sonra, hele holün dibindeki küçük pencereyi açarsanız, nedenli garip de olsa ilk görüşünüzün pek de yersiz olmadığını anlarsınız. Ama insanı en çok şaşırtan, aklını durduran, resmin tam ortasında ne olduğu belirsiz bir köpüğün içinde yüzen, mavi sönük dikine inen üç çizginin üstündeki o uzun kaypak gizemli kocaman yığınımsı şeydir. Sinirli bir adamın aklını oynatacak, bataklık gibi cıvık cıvık belalı bir resim. Ama gene de bu resimde öyle dile gelmez, ulaşılamaz, hayale sığmaz bir yücelik var ki insanı bağlar kendine. Bu görülmedik resmin anlamını kavrayacağınıza ister istemez yemin edersiniz. İkide bir parlak ama aldatıcı bir düşünceye kapılı verir insan. Bir gece fırtınası içinde Karadeniz bu. Doğanın dört ana ögesinin olağanüstü bir çarpışması, yanlış yıkılmış bir fundalık, kuzey kutbunda bir kış manzarası, buz tutmuş zaman nehrinin birden çözülmesi ama sonunda tüm bu hayaller resmin tam ortasındaki o esrarlı şeyin önünde iflas ediyordu. O şeyin ne olduğu bir bilinse her şey anlaşılacaktı. Ama durun bakalım, kocaman bir balığa benzemiyor mu bu biraz? Sakın büyük deniz ejderhasının ta kendisi olmasın bu. Gerçekten de ressamın yapmak istediği buydu. Bu benim kendi varsayımım ama bu konu üzerinde, kendileriyle görüştüğüm birçok yaşlı adamın düşüncesine de dayanıyor biraz. Resim horn burnunda işleyen bir gemiyi büyük bir kasırga içinde gösteriyor. Yarı batmış gemi sulara karışmış, yalnız yelkensiz kalmış direkleri görünüyor. Ve azgın bir balina, korkunç bir fırlayışla geminin üstüne atlayıp, üç direğe saplanmak üzere. Karşı duvarda, boydan boya vahşilerin kullandığı korkunç topuzlar, mızraklar asılı. Kimilerine, fil dişi testerelerini andıran sıra sıra parlak dişler takılmış, kimilerine de tutam tutam insan saçları yapıştırılmış. Bir tanesi de kocaman sapıyla, uzun kollu bir orakçının yeşil otlara salladığı orağa benziyor. Baktıkça tüyleri ürperiyor insanın. Acaba hangi vahşi, hangi korkunç yamyam yam bu keskin, bu belalı aletle ölüm biçmeye gitmiş? Bunların arasında eskimiş paslanmış kırık dökük balina mızrakları, zıpkınlar var. Bunlardan bazıları dillere destan olmuş silahlar.